Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah. Soru soruldu. Sakalı şerif ziyareti ve hırkayı şerif ziyareti yapmak, camilerde böyle uygulamalar yapmak caiz midir? Şimdi kardeşlerim, bu sakalı şerif camilerde bulunan sakal, Peygamberimize ait olduğu söylenen sakal hakkında %100 kesin emin olabileceğimiz bir bilgi bulunmamaktadır. Hırkay ise Peygamberimize ait olduğu biliniyor. Peygamberimizden gelen bir eşya olduğu biliniyor. Biz Peygamberimizi çok seviyoruz. Ona ait ne varsa hepsini severiz. Ancak bu eşyalar sakalı da olsa gerçekten ona ait sakalı olmuş olsa ve hırkası ona ait olan hırkası Bizim için sadece şunu ifade eder. Çok sevdiğimiz bir insana ait birer parça, ondan bir hatıra. Böyle severiz sayarız ama hiçbir zaman bunlara tazimde bulunmayız, yüceltmeyiz, o eşyalar karşısında tazim etmeyiz. Resulullah'a da ait olsa sadece onu hatırlatan bir parça olarak düşünürüz. Ayrıca bugün camilerin baş köşelerinde Peygamberimizin sakalına ait olduğu söylenen makamlar yapılmakta. Sandıklar içerisinde onun sakalı en kıble taraflarında baş köşelere koyulmakta, muhafaza edilmekte. Ve mübarek geceler olarak bilinen kandillerde ve buna benzer gecelerde çıkarılarak cami içerisinde saf düzeninde insanlara öptürülmektedir. Bu son derece çirkin bir bidattir. Peygamberimizden sonra sahabesinin asla yapmadığı bir şirktir, hurafedir. Asla itibar edilmemelidir. İnsanların peygambere olan sevgisi eğer şiddetliyse, gerçekten onu hasretle anıyorlarsa onun göstermiş olduğu sahih sünnetlere sarılmalar gerekir. Oysa sahih sünnetleri terk edip namazı dahi terk edip senede birkaç defa yapılan kandil gecelerinde onun sakalını öpme yarışına girenler asla samimi değildir, şeytanın oyununa gelmektedir. Oysa bugün kardeşlerim camilerde bunu cahil insanlar yapma cahil insanların yapmasını bir tarafa bırakın ilim sahibi olduğu düşünden. İnsanlar dahi buna teşvikte bulunmaktadır. Bizzat kendi elleriyle cemaate bunu yaptırmaktadır, öptürmektedir. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Peygamberi sevmek ayrı şey, onun hatıralarını böyle sevgiyle bakmak ayrı şey, onu hatırlattığı için bakmak ayrı şey ama bunu bir ibadet niteliği taşır hale getirmek, camilerin baş köşesine sokmak, ayrı bir şeydir. Bu gerçekten son derece çirkin bir davranıştır. Sahabesi peygamberimizi bizden yüzlerce kat daha fazla sevmesine rağmen onlar mescitlerde asla böyle bir şey yapmamışlardır. Hırkayı şerif ziyareti sakalı şerif ziyareti yapmamışlardır. O halde kardeşlerim şeytanın aldatma, aldatmacasından uzak duralım. Şeytan bizi Hak üzere doğru yol üzere oturarak kandırıyor. Doğru yaptığımızı zannediyoruz. Oysa büyük bir sapıklığın içerisine düşüyoruz. Ee, bu nedenle sahih sünnetlere sarılalım ve peygamberimizin ashabının bulunduğu yolu takip edelim. Onlar ne yapmışsa biz de aynısını yapalım. Onların yapmadığı işlerden biz de şiddetle uzak duralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.